Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulullah. Bir kardeşimiz soruyor Hastalarımızı türbeye götürüp yatırıyoruz İyileşir ümidiyle şifayı Allah verir Ama o mübarek zatın hatırına Kabule şayan olur dedi Bu düşünceyle gitmek Doğru mudur? Günah mıdır? diye soruyor Yani şifa için Türbelere gitmek Kıymetli kardeşim hastalığı da şifayı da veren ancak Allah'tır ve şifayı verecek olan Allah olduğuna göre ve Rabbimiz yalnızca kendisinden istenilmesini ve ona dua edilmesini emrettiğine göre şifayı Rabbimizden beklemeli ve ona dua etmeliyiz. Bir Müslüman beş vakit namazının içerisinde her gün Allah'a söz vermektedir. Diyor ki, İyyâken âbudü ve iyâken estâ'in. Ben söz veriyorum ki, yalnızca sana kulluk edeceğim ve ancak senden isteyeceğim. Bu ne demek? Kardeşlerim, her türlü sıkıntımda, bütün işlerimde yalnızca senden isteyeceğim demek. Bu şekilde her gün Rabbimize beş vakit namaz içerisinde defalarca söz verirken gidip bir başkalarını araya koymak onları vesile etmeye kalkmak doğru değildir. yüce Rabbimiz Bakara suresi 186. ayette ve billah ve iza sa aleka ibadi anni inni garibun ujibu davet dâi iza dâni felyestecibû li vel yûminû bi leallehum yerşedûn yani kullarım sana beni soruyorlar, de ki ben onlara çok yakınım, bana dua ettiklerinde onlara icabet ederim, bu şekilde yapsınlar ki doğru yolu bulsunlar, böyle dua etsinler diye emrederken bu yoldan sapıp başka yollarla arayış içerisine girmek doğru değildir. Türbelere gitmek, o zatları vesile etmeye çalışmak kesinlikle caiz değildir, şirktir. Ayrıca bu hususta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir delil gelmiş değildir. Sahabesi de Peygamberimizin vefatından sonra asla Peygamberimizin mezarına gidip hastalıkları için, bir takım ihtiyaçları için onu vesile etmemişlerdir. Her işlerini, her sıkıntılarını ancak Allah'a arz etmişler ve ondan beklemişlerdir. O halde kardeşlerim büyük bir tehlike olan ve bütün amellerimizi boşa çıkaracak olan şirkten şiddetle sakınmalıdır. En küçük bir şüphesinden dahi sakınmak gerekirken, ebedi hayatımızı kaybetmek söz konusuyken böyle şirk ameller peşinde koşmak ve bu tip amellerle sıkıntılarımızın giderilebileceğini düşünmek, inanın ileride çok büyük bir pişmanlık olarak karşımıza çıkarak, çıkacaktır. O halde kardeşlerim Allah benden isteyin ben size vereceğim, duanızı kabul edeceğim, icabet edeceğim buyuruyor. O halde bütün sıkıntınızı Allah'a arz edin ondan iste, isteyin. Ondan başka isteyecek ne kapımız var ne gidecek bir e, mercimiz var. O halde Allah'a yalvarın, Allah'a dua edin o şifa verecekse verir. Ama o şifa vermedikten sonra hiçbir kimse hastanıza şifa veremez.